1413 numaralı konu, Hazreti Peygamberin sahabilerine namazı öğretmeleri, evet, bir kişi Müslüman olduğunda Hazreti Peygamber ona ilk olarak namazı öğretirlerdi.